Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala abdi ve resulih nabiyina Muhammedun ala alihi ve sahbihi ve men tabi'a bi ihsan ila yevmiddin amma bat bugün 22 Şubat 2014 cumartesi İbnü'l-Seyyib'in Vasiyya şerhine Tarihler derslerimizin 24. dersi evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyhül İslam İbn Teymiye rahimeullah Allah azze ve celle'nin şu ayeti kelimesini zikrediyor ve kavluhu "Le yese kemitlihi şeyun" ve o semî'un bas semî'ul basîr. İnallâhe ni'me ye'uzukum bihi inallâhe kâne semî'en basîr. ki onun benzeri hiçbir şey yoktur ve o her şeyi işitendir, her şeyi görendir. Şura 11. Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitendir, her şeyi görendir. Nisa 18. Leise kemithli şeyin ve huves semî'ul Onun benzeri hiçbir şey yoktur ve o her şeytendir. işitendir. O her şey işitendir, her şey görendir. Şura 11. Allame i̇bn Uthaymin Rahim Allah diyor ki, müellif bu ayeti Allah'ın iki ismini ve bu iki ismin ihtiva ettiği sıfatları ispat etmek için getiriyor. Bu isimler esemi es yani işiten ve El-Basir görendir. Bu ayette Muaddile'ye reddiye vardır. O hiçbir şeye benzemez. Bu bir nefidir. Onun hiçbir şeye benzememesi selbi sıfatlardandır. Fakat bundan maksat onun mükemmelliğinin ispatıdır. Yani o mükemmelliği sebebiyle yarattıklarından hiçbir şeye benzemez. Bu cümlede temsil ehline yani Allah'ın sıfatlarını yaratılanların sıfatlarına benzet benzetenlere reddiye vardır. Yani ve huves-semiu'l-basir o görendir, işitendir derken burada ispat söz konusu. Leyse kemislihi şey da nefi söz konusu. Dolayısıyla biz Allah azze ve celle'nin isimlerinde hem ispat ederiz hem de nefi ederiz. İspat ettiğimiz kısım bu İsimlerin ve sıfatların Allah hakkında hakiki bir şekilde var olduğunun ispatıdır. Nefi kısmı ise hiçbir şeye benzemesini nefyetmedir. Bunu ne yaparız? Nesledir ispat ve <gülüyor> nefi vardır. Evet ispat ve huves semiul basir o işitendir, görendir kısmıdır. Nefi leyse ke mislihi şeyun. Aynı şey ulûhiyet evinde de geçerli. Biz ispat ve nefi diyor. La ilahe nefidir. İllallah isbattır. Evet. Leyse ke mislihi şeyun nefidir. Ve huves semiul basir isbattır. Aynı şekilde Kul ya yuhel kafirun uluhiyet evididir. Kul huallahu ahad ismi sıfat hep böyle mukabildir yani. Evet. O her şey işitendir, görendir. İşiten esemi isminin iki anlamı vardır. Birincisi icabet, kabul edendir manası. İkincisi sesi işitendir manasıdır. İcabet eden anlamındaki esemi ismine Kur'an'dan İbrahim Aleyhisselam'ı şu, söz, şu sözün örnek gösterdiler. Şüphesiz ki Rabbim duamı çok iyi işitir. İbrahim 39. Yani, yani Rabbim duayı, duayı icabet eder. Yani ne yapar? İcabet eder evet. anlamındadır. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin kafirin duasını da çok iyi hı hı. Ne farklı kaldı İbrahim aleyhisselam'la kâfirin? Anlıyoruz ki burada ne fark var? Burada icabet anlamı söz konusu. Mesela semi Allahu limen hamide. Allah kendisine hamd eden ne yaptı? İşitti. i̇şitti. Allah kendisine küfredenin de işitti zaten. Hamd edenin işittiği ile işitmesi arasında ne fark var? Hı. Demek ki o semi Allahu limen hamide'deki işitmeni Allah kendisine hamd edeni ne yaptı? İcabet etti duasına. O yüzden semi yani iştenin anlamlarından bir tanesi nedir? Ne ihtiva eder? İcabet, İc i̇cabet, i̇cabet. etme. Evet. Sesin algılanması anlamındaki esemiye es gelince bunu da onlar şu kısmı ayırdılar. 1- Allah'ın işitme yoluyla anlaması ve bilmesinin kapsayıcı ve kuşatıcı olduğunu ve onun işitmediği hiçbir sesin bulunmadığını beyan etmenin kastedildiği işitmedir. 2- Yardım ve desteğin kastedildiği işitmedir. 3- Tehdidin kastedildiği işitmedir. Şimdi örnek vereceğim. Birincisinin örneği Allah'ın şu ayetidir. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Hangi işitme bu? Normal işitme. Normal işitmedir. tamam? İşitmenin anlamlarından biri. Evet. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah eşitendir, bilendir. Mücadele bir. Bu ayette allah Teala'nın işitmesinin işitilen her şeyi kuşattığı beyan edilmektedir. Bu sebeple Ayşe radıyallahu anh'a der ki, işitmesi bütün sesleri kuşatan Allah'a hamdolsun ki kocası hakkında tartışan kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ben de odanın bir kenarındaydım. O kadın eşini şikayet ediyordu. Ben onun söylediklerini işitmiyordum. <gülüyor> İkincisinin örneği. Allah yani ikincisi derken yardım ve desteğin kastedildiği kast işitmenin. Işitmedi. Yani Allah diyor ki ben sizi işitiyorum. Yani ne kastediyor? Yardım ediyorum size destek veriyorum anlamında delil. İkincisinin örneği Allahü Teala'nın Musa ve Harun'a söylediği şu sözdür. Korkmayın. Çünkü ben sizinle beraberim. İşitmekteyim ve görmekteyim. Taha 46. <gülüyor> görmekteyim ve işitmekteyim. Halbuki Firavun da işitiyor. <gülüyor> Bir fark olması lazım. Şimdi dolayısıyla Musa ile Harun Allah Azze ve Celle der ki Ya Rabbi sen zaten neyi Firavun da işitiyorsun. Değil mi? Bizi işitsen ne olacak ki eğer işitme aynı. Yani sadece duyma kastediliyorsa, yardım kastedilmiyorsa zaten ne? O zaman aynı şey Firavun için de geçerli burada özellikle Allah'ın ben sizi istiyorum demesi yani size destek oluyorum demektir. Zaten aklı selim hiç kimse buna muhalefet edemez. Aynı şekilde ma'a da böyledir. Beraberlik mesela Allah Azze ve Celle ben sizle beraberim der bazen. Burada ne? Destek anlamındaki beraberliği kastedir. Çünkü Allah Azze ve Celle zaten herkesle beraberdir ilmi anlamda. İlmi her şeyi kuşatmıştır. Çünkü ma'a kelimesi bazen ilmi anlamda beraber olmaya gerektirir. Bazen de ne? Yardım ve destek anlamında beraber olmaya gerektirir. Aynı işitmede de buna benzer bir durum söz konusu evet bunların hepsini anlatmıştık geçen derslerde evet. işitme ile tehdidin kastedildiği üçüncünün örneği ise Allah'ın şu ayetidir babanın arka odadan evet. oğluna bağırdığı gibi oğlum bak işitiyorum ha yaptıklarını hı hı. yani ne seni tehdit ediyorum evet e babası onu dövmedikten sonra işitiyorum dese ne olur ki e, zaten annesi de onun yanında işitiyor ne olacak ki evet. yoksa onlar sırlarını ve gizli konuşmalarını bizim duymadığımızı mı zannediyorlar? Bak duyuyoruz cezanın hakkınızdan geliriz anlamında evet. Hayır. Biz her şeylerini biliyoruz. Üstelik yanlarında elçilerimiz de yazıyorlar. Zuhruk 80. O zaman bazen duymaz zikredilir ne kastedilir bildiğimiz duyma. Bazen duymaz zikredilir yardım ve destek. Bazen duymaz zikredilir tehdit, tehdit kastedilir. Evet. <gülüyor> Bununla allah Teala onları tehdit etmeyi yani korkutmayı kastediyor. Çünkü onlar Allah'ın razı olmayacağı sözleri gizlice konuşuyorlardı. İşitilen şeyler her ne kadar hadis olsa da onları kavramak anlamındaki işitmek zati sıfatlardandır. Yardım ve destek anlamındaki işitmek ise fiili sıfatlardandır. Çünkü bu bir sebebe bitişiktir. İcabet etmek anlamındaki işitmek de fiili yani sıfatlardandır. Yani yardım ve destek anlamındaki işitmek hangi sıfatlardandır? Fiili, fiili sıfatlardandır. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle o başlarına o sıkıntı gelmeden onlara yardım etmemişti. Geldi de yardım etti. Neyse bir zamana... Bu anlamda taalluk ediyor. Yani Allah'ın meşriyetine bağlı. O yüzden yardım ve destek anlamındaki işitmek Allah'ın neyindendir? Fiili sıfatlardandır. İşitilen şeyler her ne kadar hadis yani yeni olsa da, yaratılmış olsa da onları kavramak anlamındaki işitmek nedir? Zati, Zati. neden? Çünkü olduktan sonra Allah kavradı değil haşa. Tamam. Allah ezelden beri ne yapıyordu? Biliyordu. Tamam mı? Bu anlamda nedir? Zati sıfatlardandır. Yardım ve destek anlamında nedir? fiili sıfatlardandır. İcabet etme anlamı yine, yine fiili sıfatlardandır. Tamam. Çünkü sen mesela Allah Azze ve Celle e, ic, ona dua edene icat, işitti diyor. Yani ne? İcabeti, dua edene diyor. Demek dua etmeden önce bu icabet ne? Söz konusu değil. Bu da neyi gösteriyor bize? Bu anlamdaki işitmenin fiili sıfat olduğunu gösteriyor. Yani Allah'ın meşiyetine bağlı. Dilediği zaman yapar, dilediği zaman yapmaz. Mesela gezen üçte birinde dünya semasına inmesi fiili sıfatlardandır. Dilediği zaman iner dediği zaman bilmez. Evet. İcabet etmek anlamındaki işitmek de fiili sıfatlardandır. El Basir, görendir. Yani görülme özelliğine sahip olan şeylerin tamamını kavrayan demektir. El Basir ismi el alim yani bilen anlamında da kullanılır. Allahu Teala ne kadar gizli olursa olsunlar her şeyi görür. Basir neden bilen anlamında kullanılmış? Basiretti diyoruz ya, basiretli evet. bu şak. Bak oradadır, oradadır. Allahaz evet. O kullarını fiillerini bilir anlamında da görendir. Allah Teala bir ayetini şöyle demektedir. Allah yapmakta olduğunuz her şeyi görüp durmaktadır. Hucurat 18. Yapmakta olduğunuz şeylerin bir kısmı görünen, bir kısmı görünmeyen şeylerdir. Demek ki Allah'ın görmesi iki kısma ayrılır. Hepsi de Allah'ın El Basir isminin kapsamına girer. Evet bazen bir şey bir insan bir şeyi görür ama onun hakikatını gördüğü halde ne anlayamayabilir. O yüzden insan görmesiyle de çok vehme düşüyor. Hı. Ama Allah azze ve celle Basir, basiri, Basiret anlamıyla da beraber ele aldığında o zaman ne oluyor? Allah Azze ve Celle'nin görmesi aynı zamanda ne o şeyi? Bilmesini de ne yapar? Kapsar. O yüzden basir bilme anlamında kastı evet Bu ayette Allah'ın iki ismin ispatı vardır. Bunlar esemi es ve El-Basir isimleridir. Üç tane de sıfatının ispatı vardır. Benzerliğin nefiy edilmesi, görmek ve işitmek dediğimiz kemal sıfatlar. Evet. Allah'ı yarattıklarına benzetmeye çalışmaktan vazgeçmek, azametini ve kemalini hissetmek, onun seni günah işlerken görmesinden ve senden razı olmayacağı şeyleri işitmesinden sakınmak bu ayetteki bizim davranışlarımıza yönelik faydalardan bazılarıdır. Bil ki Nahivciler ayetteki ke mitlihi lafza hakkında uzun uzun konuşup şunları söylediler. Kaf harfi mitli kelimesinin başına gelmiştir. Bu lafzın zahir manası Allah'ın benzeri vardır. O benzerin bir benzeri yoktur. Leysi ke huve onun gibi bir şey yoktur demedi. Bilakis le ise ki şey un. Onun benzeri gibi bir şey yoktur dedi. Türkçe mantıkla bakalım. Bu bardağın mislinin benzeri yoktur. Tam karşılığı bu. Burada bir şirk söz konusu değil mi? Bu bardağın Allah'ın mislinin benzeri yoktur. Böyle ne demiş oldun? Allah'a bir misil ispat etmiş oldun. O mislinin bir benzeri yoktur demiş oldun. Evet. Allah'ın mislinin benzeri yoktur ne demek? Yani Allah'ın burada haşa bir misli var. O misline hiçbir şey benzemiyor. Yani Ahmet'in mislinin benzeri yoktur ne demek? Yani bir tane daha Ahmet var. Evet. Bu Ahmet'in mislidir. O onun bir benzeri yok diyor. O yüzden diyor burada K harfini iptal edeceğiz diyorlar. Mecazı kabul edenler. Diyorlar ayette mecaz var. Oradaki kaf harfi gibi anlamında. O mecazdır diyorlar. O yüzden gibi atarsak ne olur? Onun misli yoktur olur. Ayet düzgün olur değil mi? Onun misli yoktur. Ama onun misli gibi yoktur dediğinde ne olur? Allah'ın Allah'a bir misil ispat etmiş olursun diyorlar. Ama şimdi İbn-i ona cevap verecek. Yani sen misil kelimesini zat diye anlarsan problem çözülür. Onun zatı gibi yoktur olmuş olur değil mi? O zaman problem çözülür. Dolayısıyla misil Arap dilinde zat hakkında kullanılıyor. Hiçbir problem yok. Mecazcılara da bu anlamda kapı açmıyor. Bakalım Şeyh Rahimullah ne diyecek? Evet. Ayetin mana yönünden değil de lafın... Şunu söyleyelim tabii ki biz bu konuyu şeyde açtık. İlmi faydeler serisinde. Bu konuya özel değindik. Mecaz. Hatta tahta üzerinde yazarak. Burada yani çok üzerinde duracak değiliz. Ee, dileyenler tavsiyatıyla oraya bakabilirler. Müracaat edebilirler. İlmi faydeler dersin. Evet. Ayetin mana yönünden değil de lafız yönünden zahir böyledir. Çünkü eğer biz mana yönünden zahiri budur dersek Kur'an'ın zahiri küfür olurdu. Bu imkansızdır. Ya bu en büyük reddiyedir. Dolayısıyla bunun ayetin zahiri küfürdür demiş oluyorlar değil mi? Evet. Mecacılar, biz bu kefi kaldıralım, zahit görelim yoksa aksi halde bu lafzın zahiri küfür, zahirini alarsak küfre düşeriz. O yüzden bu ayetin zahirini almıyoruz, mecaze alıyoruz demiş oluyor bu. Bu da mümkün değil. Kur'an'da hiçbir şey yoktur zahiri küfür olan. Sen zahirini yanlış anladığın için sana ne yapıyor bu? küfür geliyor. Mesela Allah diyor ki ben sizle beraberim adam. Diyor ki buradaki ayetin manası, zahirinin manası Allah bizde iç içe karışmış durumda. O yüzden bu ayetin zahiri küfür. E sen zahirinden ma kelimesini, beraberlik kelimesini iç içe girmek olarak sen anlamışsın. Ma'nın o anlamı yoktur sadece. Ma'nın bir sürü anlamı vardır. Bu anlamlarından bir tanesi de destek olmaktır. Dolayısıyla Kur'an'da bunların zahiri küfürdür dediği hiçbir şey küfür değildir. Bilakis bu söz aslında dolaylı yönden küfürdür. Yani Kur'an'ın şu zahiri küfürdür demek aslında küfre düşürebilir insanı. Evet. Bu sebeple nahimcilerin kendi görüşlerine göre bu ayeti şerh ederken kullandıkları ibareler farklı farklıdır. Birinci görüş. Buradaki kafarti harfi zayittir. Zayittir. K'yi çıkaracaksın gibi kelimesini ne olmuş olacak? Onun misli yoktur olacak. Problem çözülecek. Şimdi iş, işgalden çıkmaya çalışıyorlar. Zahirini küfür yaptılar. Madem zahiri küfür, o zaman bu işkaleden nasıl çıkacağız? Birinci görüş k'ya şey at, kurtul diyorlar. Evet. Kelamın takdiri leys ekimi şey şeyhun. Onun benzeri bir şey yoktur şeklindedir. Bu zorlamadan uzak bir sözdür. Nefis uslubunda zayi harfinin kullanıldığı yerler pek çoktur. Bir allah Allahu Teala Fatır Suresi'nin Fatır Suresi'nin 11. aydın şöyle buyurmaktadır. Ve ma tahmilu min unfa onun bilgisi dışında hiçbir deve gebe kalmaz. Hiçbir dişi de. gebe kalmaz. Naivciler derler ki Arap dilinde tekit için arttırılması genel geçer bir kuraldır. İkinci görüş. Yani diyorlar ki Arap dilinde maruftur. Bazen kelimeler e, tekit anlamında kullanılır. Bunun vecihi vardır. Bu doğru. Yani bazen ayetten bir kelime gelir. Bir e, harf gelir. O ne ifade eder? Anlamı Bir anlam yoktur aslında ama tehkit ifade eder. K çünkü bunlara sorduğumuzda ya Kur'an'da nasıl ziyade olabilir bu kefa atalım diyorsunuz siz. Tam cevap olarak şunu diyorlar. Diyorlar ki K anlam olarak zayittir ama yani tek başına bir anlamı yoktur ama ne? Ayete tekit manası verir. Diyorlar. Bunun veci vardır araç ama buna gerek yok yani. Sen misil kelimesini zat olarak anlarsan bir problem olmaz gibi kelimesini koyabilirsin oraya. Zat diye çevirelim bak onun zatı gibi yoktur. Var mı bir problem? Hiçbir problem yok. Evet. İkinci görüş. Bu görüşün sahipleri yukarıdakilerin tam tersini söylediler ve dediler ki zaid olan misludur ve kelamın takdiri şöyledir. Yani bu ebürleri ilk görüş ne dedi? K harfi zaaittir Gibi kelimesi Değil mi? Onun misli yoktur deriz. Gibi atarız. Onun misli yoktur deriz. Problemi böyle çözeriz dediler. Ebürleri de dedi ki misil kelimesi zayittir. O zaman e, misilli atacağız... Le olacak yani sanki. Tamam. Le ise şey yaptım. un. Hı. Onun gibi bir şey yoktur. Fakat bu zayıf bir görüştür. Arap dilinde harflerin aksine isimlerde ziyade yapmanın çok az ve nadir oluşu bu görüşü zayıflatmaktadır. Ne kastı ay buradan? Sen ke'ye attın mı harfi mi atıyorsun ismi mi atıyorsun? İsmini mi atıyorsun. Yok ke'ye. K, K şey, harf. harf. Misil attığın zaman ismi atıyorsun, ismi atıyorsun diyor. İsmi atmak Arap dilinde daha azdır harf atmaya göre. Hı hı. O yüzden diyor ilk görüş buna göre daha kuvvetli olmuş olur. Tamam. Evet. Ziyade olduğunu mutlaka söylememiz gerekecekse bu harfin zayid olmasıdır. O harf de kaf harfidir. Hı hı. Ya diyor ki duruş. eğer iki zayid görülecekse ya misil ya da kaf. Zayidse evla olan kafı da kaf harfini zayi görmektir. Evli olan budur. Yani biz koskoca ismi üç harfli bir ismi fazla göreceğimize bir kef harfini fazla görürüz. Misil kelimesini yani diğer bir tabirle fazla göreceğimize gibi kelimesini fazla görürüz. O daha efsaldir diyor. O yüzden bu bakımdan bu ikinci görüş zayıftır diyor. İbn-i usayy Rahimullah'ın kastı bu. Evet. Üçüncü görüş Misru kelimesinin sıfat manasına geldiğini savunan görüştür. Buna göre mana şöyledir. Onun sıfatına benzer hiçbir şey yoktur. Misle sıfat da onun sıfatı gibi hiçbir şey yoktur olmuş. Olur. Tamam kastım evet. Onlar dediler ki misil, mesel, şibih, şebe kelimeleri Arap dilinde aynı manaya gelirler. allah Teala şöyle buyurmuştur. Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin meseli şöyledir. Muhammed 15. Yani cennetin sıfatı demektir. Bu görüş doğruluktan uzak bu değildir. Ayet, bu ayetin yani meselin sıfat anlamına ne? bu ayetleri ispatladı Muhammed 15 ile. Ve dolayısıyla da zaten diyor bu görüş doğruluktan uzak değildir. Yani misil kelimesini sıfat diye anla diyor i̇bn Ne olmuş oldu Türkçe karşılığı? Onun sıfatı gibi yoktur. Yani onun gibi yoktur yine. Ona dönmüş oluyor. Onun sıfatı gibi he, onun Allah. Çünkü sıfat ve isim nedir Allah Azze ve Celle? Hı. Bu görüş doğrultudan de uzak yani. değildir diyor. Bakalım daha Bak, dördüncü gibi, görüş gibi var. Gözüküyor. Dördüncü görüş. Ayette herhangi bir ziyadenin olmadığını savunan görüştür. Buna göre ayette bir ziyade yoktur. Fakat le ise kemith le şeyin ve huve basir dediğin zaman bu benzerliğin nefini gerektirir. Mislin misli olmayınca mevcut tek olur. Buna göre herhangi bir şey takdir etmemize ihtiyaç yoktur. Arap dilinde bu vardır. Mesela Zuheyr gibi genç yoktur anlamında leys ekimilil feta Zuheyr demesi bunun bir örneğidir. Gerçekte bu konu size arz edilmemiş olsaydı ayet daha açık anlaşılırdı. Ayetin manası da Allah'ın eşi ve benzeri yoktur diye anlaşılırdı. Ne var ki kitaplarda bu tartışmalar yer almaktadır. Şimdi aslında İbnü'l-Seym'in bizim daha önceki derslerde de söylediğimiz meseleye değiniyor. Yani mesela düşün ki adama Kızma duygusunu anlatmaya çalışıyorsun tamam kızma. Normalde hakikaten kızma hiç anlatmana gerek yoktur. Herkes kızmayı bilir zaten. Hem yaşar bunu. Ama öyle bir kızmayı anlatıyorsun ki belli bir şey sonra adam kızmanın da ne olduğunu karışma ne olduğunu karıştırmaya başlıyor. Mesela kızma nedir diyor. Diyor ki galayanu demifil uruk. Sonra devam ediyorlar diyor ki kanın damarda kaynamaya başlamasıyla kalpte oluşturan bir duygunun ismidir falan. İşte ondan sonra havaya anlatıyorsun, suya anlatıyorsun, oksijen, hidrojen falan. Ne oluyor adam bildiği malum olan şeyi de ne yapıyor? Karıştırmaya başlıyor. O yüzden bazı İbn-i dediği gibi El maruf la Bilinen şey bildirilmez. Yani bildirilmeye çalışıyor. Zaten bu maruftu. Şimdi i̇bn diyor. Ya ben diyor, herkes bu ayeti okusa onun benzeri yoktur. Bunu anlar diyor. Şimdi biz o kadar vecih verdik ki diyor. Tamam bak bu diyor, gerçekte bu konu size arz edilmemiş olsaydı Ayet zaten gerçek açıklar ama ne var ki bunu kitaplarda zikrediyorlar diyor. Biz de bunu zikrediyoruz. Ama görüşlerden hangi birini raciftir diyeceksen vallahi şüphe yoktur dördüncü görüşün raci olduğunu. Ama ebür -e üç görüşünde söyleyenler olmuştur. Ayette ziyadelik miyadelik bunların hepsi yani şimdi ayette ziyadelik var mı yok mu bile başlı başına mücmer. Bir yerden diyorsun ki bu ziyadedir ama anlam olarak tehkid ifade eder diyorsun. Cık, bir anlamı kalmadı zaten. Hani Selefin menhecinde bu daha çok müteahillerin menhecidir bu tür tarifler ve tafsilatlar. Bunlar maruftur yani. Bunda hiçbir problem yok. Bunlar maruftur. Yani neyse kemisliği şey onu açıktır. Onun benzeri yok yani. Evet. Ne var ki kitaplarda bu tartışmalar yer almaktadır. Kafın zayid olduğunu söylemememiz tercih edilir. O da demek ki dördüncü görüşü tercih etmiş olur. Fakat için. tasavvur edebilen için son mana daha güzeldir. İnne Allah'ı ni'imme ya'izikum bihi inne Allah'ı e kâni semi'en basıra Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitendir, her şeyi görendir. Nisa 8 ayeti. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında ehline, vermeniz. ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Nisa 8. Ayetin devamıdır. Allah Teala emanetleri ehline vermemizi emretmektedir. Kişinin kendi lehine veya aleyhine yapacağı şahitlik ve insan arasında hükmettiğimiz zaman adaletle hükmetmemiz bu kapsamdadır. Allahu Teala hükmün yolunda da hükmün kendisine de vacibi yerine getirmemizi emrettiğini beyan etmektedir. Hükmün yolu ki hükmün yolu şahitliktir. Allahu Teala'nın Allah, Teala Allah emanetleri ehline vermenizi emrediyor ayetinin genel anlamına dahildir. Hükmün kendisinde üzerimize vacip olan şey ise ayette şöyle zikrediliyor. İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adalet hükmedin. Daha sonra Allah Teala şöyle buyurmaktadır: İnnaallah nü'imme yazuqum bihi. Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Nü'immenin aslı neymeme e, yani fakat. Her ikisinin başındaki mimler büyük idgam cinsinden biri idgamla birbirine idgam edilmiştir. Çünkü normal bir idgamda iki cins arasında ancak birinci harf sakin olduğu zaman idgam yapılır. Burada birinci harf meftu olmasına rağmen idgam yapılmamıştır. Evet, bu türlü açıklamalar insanı siyaktan ne yapıyor? Uzaklaştırıyor. Koparıyor. O yüzden hani dediğim gibi bu türlü şehrler evlâ olanın hilafına yapılan şehrlerdir. Bu açıktır yani. Hı -hı. Selef direkt meselenin fıkhıyla ilgilenirdi Şimdi burada tecvide girildiği için meseleyi ne yapıyor? Siyaktan koparıyor. Devam ediyoruz. Evet. Bununla size ne güzel öğüt veriyor. Sözüyle allah Teala bu iki şeyi emretmeyi, yani emaneti eda etmeyi ve adaletle hükmetmeyi bir öğüt olarak ifade etmektedir. Çünkü öğüt vermek kalpler için daha uygundur. Kalbe uygun olan her şey öğüttür. Bu emirlerin yerine getirmek şüphesiz kalbin yararındadır. Sonra allah Teala şöyle buyuruyor. İnnallâhe kâhne semien mısira şüphesiz ki Allah her şeyi işitendir her şeyi görendir. Kane bir fiildir fakat zamandan soyutlanmıştır. Bununla sadece vasfı derler etmesi kastedilmiştir. Yani Allah gören ve görendi ve işitendi gibi oluyor. Bu olmaz yani. O yüzden zamanda şimdi kane'yi idi olarak anladığımız da İbnü'l-Seyyid'in kastettiği bu. Yani ne olmuş oldu Türkçe karşılığı? Görendi. Allah işitendi. görendi, işitendi. Yani sanki şu an görmüyor, işitmiyor gibi. Evet. O yüzden diyor biz bunu zamanla zamandan soyutlarız. Yani ne ne yapmış oluruz o zaman? İdiyi sanki en en olarak anlayın demiş oluyor. Yani Allah görendir, işitendir. Bir, bir, bir. Evet. <gülüyor> bu zaten maruftur yani. Hani bunu çok büyük bir problem ediyorlar günümüzde de. Allah görendi, işitendi ya nasıl olabilir yani? Kâne idi demek diyorlar. Arap dilinde maruf. Bu e, yani, lugattaki lafızların delalet ettiği anlamı iyi fıkh edememekten kaynaklanıyor bu türlü sorular. Buna benzer mesela Allah biz yarattık diyor. Nasıl bizler diyor. ya Biz demek çok basittir. yani Hala bile ben görüyorum bunu uzatanlar var yani. yani Hristiyanlar geliyor bize bak sizin kitabınızda bile Allah biz yarattık diyor. Ya demek ki bak sizde de yaratıcılar var. O zaman biz diyor İsa'ya veya diğerleri işte biz Musa'ya her neyse yaratıcı desek ne bir problem var. Nahnu demek hiç oğlu illa gerektirmiyor. Bu kadar basittir cevap yani bu. Arap dinde mağruf olan bir durum. Bu kadar açıktır. Kane de aynı bu şekilde. Kane bir şeyin tekliğine vurgu yapar. Zamandan onu soyutlayabilirsin. Bu açıktır. Yani Allah gören di ve işitendi değildir ayette. Zahiri de öyle değildir zaten. Çünkü zikredilen siyah zaten Allah'ın kendisidir. Allah'la alakalı konu. O yüzden idi midi diye bir şey olmaz yani Allah görendir, işitendir. Evet. Bu bir fiildir, bir fiildir. Evet, Kane bir fiildir. Fakat zamandan soyutlanmıştır. Bununla sadece vasfı delalet etmesi kastedilmiştir. Yani Allah işitmek ve görmekle muttasıftır, zamandan soyutlanmıştır dedik. Çünkü zamana neler neler bir halde bırakmış olsaydık bu vasıfta zamanla sınırlı olurdu ve sona ererdi. Yani idi şimdi değil olmuş olurdu. Evet. Evvelce işiten ve gören olduğu halde şimdi böyle olmazdı. Böyle bir mananın fasit ve batır olduğu malumdur. Evet. Bu iki vasıfla devamlı işitmek ve görmekle muttasıf olması kastedilmiştir. Böyle bir siyakla, kâhene ile tahkik yani kesinlik kastedilmiştir. Az önce söylediğimiz gibi. Yani burada tekit manasındadır. Maruftur. Arap bunu kullanır yani. Hı hı. Hani e, ben ben zengindim falan. İlla yani bu yüzde yüz mutlak her siyakta şu anda fakirim anlamına gelmiyor yani. Bu kadar basittir. Tamam. Hani çok böyle sıkıntı yapmaya gerek yok. Bilaki sıkıntı yapmak... E, Ahirin, ay, ayetin zahirine testtir. Ayetin zahiri bizzat aynen şunu tehditliyor. Allah muhakkak ki görendir ve işitendir diyor ayet. Bu kadar açık. Gören de işitendi diye bir şey yok. Uzaktan yakından manası buna delalet etmez. Bazı siyakla, siyaklarda tabii ki kâne idi anlamına gelir. Yani önceden idi şu anda değildi anlamına gelir. Ama bu siyakta ebeden, hiç uzaktan yakından alakası yoktur. Evet. Semiyen basıra işiten ve gören. Bu ayet hakkında Bundan önceki ayet hakkında söylediğimiz şeyleri söyleriz. Bu ayette Allah'ın ikiye ayırdığımız işitmesinin ve görmesinin ispatı vardır. Ebu Hureyre bu ayeti okuduğu zaman dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baş parmağını ve şart parmağını kulağının ve gözünün üzerine koydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bununla gözü ve kulağı ispat etmeyi değil, işitmeyi ve görmeyi ispat etmeyi murat etmiştir. Çünkü Allah için gözün ispatı başka Gözün ispatı başka naslarda geçmiştir. Kulak hakkında ise herhangi bir nakil deli, nakli delil geçmediği için ehl-i sünnete göre Allah hakkında kulak ne kabul edilir ne de reddedilir. Yani İbn-i Hüseyin söylediği şu Allah Azze ve Celle Semi'en basir. Bunu söylediği zaman aleyhissalatu vesselam elini kulağına ve gözüne koyuyor. Bu orada organın kastedilmesi değil, uzvun kastedilmesi değil. O uzuv, uzuvlarla varid olan sıfatların kastıdır. Aslı itibariyle budur. Ama Allah Azze ve Celle hakkında nispet edildiğinde bu zaten direkt şuna hamle olunur. Duyma ve görmeye hamlonur. olunur. Kulağa hamle olmaz. Yani aleyhissalatü vesselamın Allah görendir ve iştendir derken bir parmağını kulağına, bir parmağını da gözüne koyması kulağın ispatlandığı anlamına gelmez. Göz, göze gelince göz için zaten harici bir nas vardır diye biz gözdür diyoruz. Ama kulağa gelince diyor ne ispatı vardır ne de nefi vardır Kur'an sünnette Allah hakkında. Dolayısıyla bir ne, ne ispat ederiz ne de nefi ederiz diyor. Evet. Ben de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi yapabilir miyim dersen yani, cevabı şudur. Yani peygamber gibi ben de bir Allah'ın isim sıfatlarından bahsederken görmesinden duymasından. Ben de insanlara anlatırken parmağımı bir parmağımı gözüme bir parmağımı kulağıma koyabilir miyim dersen cevabı şudur diyor. Ulemadan bazıları demişlerdir ki evet ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi yaparım. Ben insanları peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den daha iyi dahi de sevk edecek değilim. Ve Allah'a layık olmayan şeyleri Allah'a izafe etmekten peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den daha şiddetli sakınan biri de değilim. Yani diğer bir tabirle şöyle diyorlar. Peygamberde güzel bir örnek vardır bizim için. Peygamber böyle yaptığına göre ben de bu örneği alabilirim. Evet bazıları da ne diyorlar? Ulemadan bazıları da demişlerdir ki kastedilen şeyin İspat ve tasdik olduğunu bildiğimiz müddetçe bunu yapmamıza ihtiyaç yoktur. O zaman bu işaret bizatihi kastedilen bir şey değildir. Ancak başka bir şey için kastedilendir. O zaman özellikle de insanın bu işaretten dolayı temsil kuruntusuna kapılacağından korkulması durumunda işaret etmesine ihtiyaç yoktur. Mesela önünde herhangi bir şey gerektiği gibi anlayamayan avamdan insanlar varsa bu tür işaretlerden sakınmak gerekir. Her yerin kendine uygun söylenecek Sözü vardır. Yani sanki tabir sahi ise bu ikinci görüş biz diyor maslahata göre hareket ederiz. Yani avam varsa sen avamın yanında parmağını kulağına ve gözüne koyduğunda avam bundan bu bizim bildiğimiz organı anlayabilir. Dolayısıyla avamın iliminde bu yapılmaz. Ama ilim talebelerinde zaten böyle bir vehme düşmeyeceği olduğu için ilim talebelerinin önünde sanki bu yapılır diyor. Bunları söylüyorlar ki şöyle. İbni Ömer hadisinde gelen bilgiler de böyledir. İbn Ömer Aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi anlatıyordu. Şöyle diyor. Allah Teala gökleriyle Allah Teala gökleriyle yerlerini iki eliyle tutacak ve ben Allah'ım benim diyecek. İbn Ömer bu esnada parmaklarını kapatıp açıyordu. Müslim. Yani ne demiş oluyor İbn Ömer? bak selef de böyle arada yapıyordu. Daha çok başka nakiller de var seleften, sahabeden de, tabiinden de bu türlü taamulde bulunan daha başka rivayetler de var. Evet. Ebu Hureyre hadisi hakkında söylenen şeyler bu hadis hakkında da söylenir. İşitme ve görme sıfatlarına iman etmenin bizim davranışlarımıza yönelik faydası sözlerimize ve fiillerimizde Allah'a muhalefetten sakınmamızdır. Bu ayette Allah'ın iki isminin essemi ve El-Basir'in sıfatlarından da işitmek, görmek, emretmek ve öğüt vermek sıfatlarının ispatı vardır. Şeyul İslam bitemi Allah Azze ve Celle'nin şu kavlinizi zikrediyor. ve kabulü hu. Ve la ilahe izz dâhâlte cennete la kûte illa billah. Ve koul ve k ve lo Allah ma illa ma ve Allah yahkumu ma yurid. Femen yuridillahu an yahdihu yashrah sadrahu lilislam, ve men yurid an yudillahu yec'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yasadd yes. yasaddu evet. yasaddu fis evet. evet. Buyurdu ki kendi bahçene girdiğin zaman maşallah bu Allah'tandır. Benim kuvvetimle değil. Allah'ın kuvvetiyle olmuştur deseydin ya. Kehf suresi 39. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat Allah dilediğini yapar. Bakara 253. İhramlıyken avlanmayı helal saymamak üzere size okunacaklar yani bildirilecekler dışında kalan hayvanlar sizin için helal kılındı. Allah dilediği hükmü verir. Maide 1. Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun gönlünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse sanki göğe yükseliyormuş gibi göğsünü daraltır. En'am 129. Allame İbn Husayn Rahimullah diyor ki bu ayetler meşiyet ve irade sıfatlarının ispatı hakkındadır. Birinci ayet. Ve leu iz dehalte cenneteke kulte Allah'u la kuvvete illa billah. Kendi bahçene girdiğin zaman maşallah bu Allah'tandır benim kuvvetimle değil. Allah'ın kuvvetiyle olmuştur deseydin ya. Kehf suresi 39. <gülüyor> Ve leula manasındadır. Hella, Teşvik için. Evet. Nasıl? Hella manasındadır. Evet. Hella manasındadır. Teşvik içi... içindir. Burada kınama kastedilmiştir. Yani Allahü Teala bahçe sahibini bu sözü söylemediği için kınamaktadır. İzdakalte. Girdiğin zaman cennete. Ke, cennete. Cim harfinin feti ile çok ağaçlı bahçe demektir. Cim harfinin ne? yani cunne veya cinne değil cennet. Cennet. Evet. Bahçenin içinde bulunan bir kimse bu ağaçlarla ağaçlarla ve dallarıyla gizlendiği için bu ismi esinlenilmiştir. Yani cennete neden bahçeye neden cennet demişler de kuru fasulye demişti. Çünkü cennet cenne ne kökünden geliyor. Tamam? Bu da gizlenme anlamını ifade eder. Cenne kökü gizlenme. Bahçenin gizlenmelerine ne gibi bir ilişkisi var? Bahçeye giren gizlenir değil mi? Ağaçlar onu gizler, yapraklar onu gizler. O yüzden bahçeye ne demişler? Mesela cini düşünün. Cine neden cin demişler? O da insanlardan gizden. Yani C, Arap dilinde cim, nun ve nun harfi. Cim, nun, nun. Bu kökten gelen kelimeler ne ifade eder? Gizli. Gizlilik. Gizlilik ifade eder. Gizlilik ifade eder. O yüzden bahçe cenne demişler. Neden? Bahçede insan gizlenilebilir bilir. Cine yine cin demişler. Neden? Cin insanların insanlardan gizlenir. İnsanlar onları göremezler. Bu kök yani cin ve nun maddesi onu söyleyecek. Evet. Kişi ağaçların ve dalların arasında görünmez olur. Bu kök yani cin ve nun maddesi gizlenmeye delalet eder. O yüzden kalkan. Mesela kalkana da, kalkan da cin kökünden gelir. Kalkan. Savaşlıyorsun ya. Neden? Çünkü seni karşı taraftan saklıyor, gizliyor. Evet. Kalkan manasına gelen cünne kelimesi de bu kökten gelir. İnsan savaşta onunla kendisini korur. Cin manasına gelen cinne de böyledir. Çünkü onlar da gizli ve görünmeyen varlıklardır. Soru: Cenneteke kelimesi tek, tekildir. Adamın iki bahçesi olduğu diğer ayetlerden anlaşılmaktadır. Adamın iki tane bahçesi olduğu halde burada niye bir bahçeden söz ediliyor? Yani ayette iki bahçesi vardı mı adamın? Senin bahçene diyor. Bahçelerine demesi gerekmez miydi? Veya <gülüyor> iki bahçene demesi gerekmez miydi? Onu söylüyorum. Şimdi cennet tekil birisine izafe edildiğinde umum ifade eden. Ama aslında Türkçe mantıklı örnek vereyim. Şimdi iki cümle vereceğim. ikisi de sahih. Saçımı tıraş etmeye gidiyorum berbere. Saçlarımı tıraş etmeye gidiyorum. Sahih mi ikisi de? Sahih. Sahi. Saçlar da çoğul da sahih. Çoğul bütün saç tellerini zatını kastlarsın. Saçımı diyorsun Kendine nispet ettiğin için küllü buna dahildir. Hı. Anladın mı? Yani o yüzden mesela benim cebimde diyelim ki yüzlük, yüz liralık on tane para var. Yüz liralık herhalde. Paralarımı kaybettin demen sahih mi? Say. Sahihtir. Düşürdüğün zaman. Paramı kaybettiğim de desen yine sahi. Tamam? O yüzden tekil bir kişiye izafe edildiği zaman o umum ifade eder. Bu parayı tekil kullanırsın ama izafe edersin. Kime? Kendime. Param kendime izafe ettim. Bütün paramı ne yapar? Kaseder. Bunu anlatacak şimdi i̇bnül Evet, kastı bu yani. Cevap. Tekil bir kelime izafet yapıldığı zaman genel anlam ifade eder ve iki bahçeyi de kapsar. Az önce söyledi. Ya böyle. da bu sözü söyleyen kişi iki bahçenin kıymetini küçük gördüğünden dolayı böyle söylemiş olabilir. Bu ikinci şey zayıf. İlkidir aslında. Evet. İkinciye delil ister. Evet. Çünkü burası öğüt verilecek ve Allah'ın verdiği rızıklarla gururlanılmayacak bir yerdir. Bu karine yetmez zahiren. Evet. Ya devam. Evet. Bahçelerin çok da önemli ve değerli olmadığını belirtmek için sanki o bu iki bahçe bir bahçedir demektedir. Birinci yorum Arap dilinin kurallarına daha uygundur. Evet. Lâûla kul'te'nin cevabıdır. Kul'te lâûla'nın cevabıdır. Kul'te cevabıdır. Maşallah, la kuvvete illa billah. Ya yani sen levla ya şart şartlar, sen her şart bir cevap ister. Bunu kastediyor. Çok önemli değil evet. Maşallah bu Allah'tandır. Benim kuvvetimde değil, Allah'ın kuvvetiyle olmuştur. Ma mefsule olması, olması da muhtemeldir. Yani Şartî olması, evet. şart olması da. Yani ellezî gibi. Evet, Ma tef'al kalıbındaki bir durum gibi şartliğe da olması söz konusudur. Evet. Eğer mefsule yaparsan mahsuf bir mübtedanın haberi olur ve şöyle takdir edilir. Ha da maşallah. Allah. Bu bahçe benim irademle ve benim kuvvetimle değil, Allah'ın dilemesiyle meydana gelmiştir. Yani, yani bir bu bir tane mübtedâ koyman gerekiyor. O da haz ediyor. Evet. Yani bu Allah'ın dilediği bir şeydir. Eğer şartiye yaparsan şart fiili şah cevabı mahsuftur. Takdiri de şöyledir. Allah neyi dilerse o olur. Her şart bir cevap istediğine göre, ayette de o cevap belirtmediğine göre bu mahsuftur, o da kenedir diyor. Evet. Nitekim Allah'ın dilediği şey olur, dilemediği şey olmaz deriz. Bu cümleye kastedilen mana şudur. Sen bahçene girdiğin zaman bunun kendi gücün ve kuvvetinle olduğu vehminden kurtulman ve bahçenle gururlanmaman için Maşallah demen gerekirdi. Halbuki bütün bu hasf olsa, şart da olsa, olmasa da mevsul de görsen, şart da görsen hepsi maruftur. Neden? Elfiye'de İbn-i dediği gibi hasf-u ma'yu ulamu caiz. Bilinen şeyi hasfetmek etmek caizdir. O yüzden Arap direkt bunu duyduğunda bu şekilde eğer fasihi bozulmamışsa lugatın seyrinin delalet ettiği anlamı anlamdaki fıkı bozulmamışsa Arap bunu zaten böyle anlayacaktır orada bir mahsuf olduğunu. Eğer şart koşacaksak şart var diyeceksin. Evet. O yüzden çok böyle gerek yok yani. Evet. La kuvvete illa billah. La cinsini nefret, cinsini nefret eder. Cinsini La kuvvete cinsini nefret eder. Çünkü la burada cinsini nefret eder. La ilahe gibi. İlah yoktur derken hangi ilah? İlahın cinsi. Yani bütün ilah. Mesela ben insan yoktur desem bu evde ne? İnsan cinsi. Hangi insan? Büyük insan mı küçük insan mı? Her türlü insan. Yaşlı çeki, güzel he, hasta Sağlatır. insan evet. cinsi. La ilahe ilah cinsi. Allah hariç. ibadet edilen bütün cins hangisi? Taş mı? insan mı? Soba, soba mı? inek mi? Tapılan kim varsa ona girer. Cins dediği nedir? Budur. La gelir cinsi nefk eder. Nef tamam. La ilahe deyip sussan mutlak anlamda ve hakiki anlamını kastetsen küfürdür. ilah yok. Nasıl yok? Allah ilah değil midir? ibadet edilen değil midir? O yüzden ayetin son şey... Evet ayetin sonunda ne diyor? İllallah diyor. Evet. Doğru mu? Allah hariç. La cinsi nef eder. Evet. Kuvvete nefi bağlamında nekredir. Bu sebeple umum ifade eder. Hiçbir kuvvet yoktur demektir. Kuvvet failin hiçbir zafa uğramaksızın dilediği fiile işlemesine imkan veren bir sıfattır. Yani nasıl ama kuvvet olmayacak ki? Yok mu kuvvet yani? La kuvveti Devamıyla kayıtlarsan illa Allah olursa. Yani senin kuvvetine vesile Kimdir kuvvetine? Kuvveti veren kimdir? Allah'tır. O yüzden gerçekten hakiki ilah kuvvetedir yani. Aynı şey, gibi, mesela düşün. Ebedilik bize ebedilik verilmeyecek mi? Eğer değil mi? Hepimize ebedilik verilecek. Ya cennette ya cehennemde. Sonuçta ebedilik. Allah'ın sıfatını mı almış olacağız? O yüzden ne diyor Cemile? Cennet ve cehennem ebedilik değildir. Çünkü diyor ki cinsini biz nefretmemiz lazım cinsini. Biz kimseye ebedilik vermedik diyor ya Allah. Biz o yüzden cinsini nefretmemiz lazım ebediliğin diyorlar. Tamam. Ama bunların derate düştüğü şey var. Diyorlar ki biz eğer Allah'a ebediliği, ebediliği başkalarına versek Allah'la eşit tutarız. Halbuki Allah'ın ebediliğiyle mahlukatın ebediliği aynı değil. Çünkü onlara ebedilik verince de bu ebedilikleri kime bağlı? Ne? Kendi başına değil. Zatıyla kaim değil bu ebedilikleri. Allah'a bağlı. Anladın mı? Dolayısıyla burada da burada da dolaylı yönden bir eksiklik söz konusu bu ebediyetlerine. Allah'a nispetle tabi, tabii. Tamam. O insanlar için kamildir o makama göre. O yüzden onların eksikliğinde de şey ebediliğinde de bir eksiklik söz konusu var. Ne gibi? Mesela ebediliklerin ebediliklerinin öncesi var. Ebedilik olmama öncesi, önceliği söz konusu. Doğru mu? Evet. Ama Allah'ta böyle bir şey söz konusu değil. Evet. Şöyle denilebilir. Bu ayette genel umum bir ifadeyle kuvvetin sadece Allah'a ait olduğu Allah'ın kuvvetinden başka hiçbir kuvvetin olmadığı ifade edilirken şu ayetlerde yaratılanlara ait kuvvetten de söz edilmektedir. Ama bakın mesela burada ayette kuvvet yoktur diyor Allah hiç kimsenin. Ama şimdi ayet edecek ki kuvvet var diyecek insanların. Okuyalım ayeti. Sizi güçsüz yaratan, sonra güç, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. Rum 54. O zaman yani bu cehmiye diyor ya ebedilik verdin mi Allah'a benzetiriz. Öyle cehalettir ki bu. Neden? Ebedilik verdiğimiz zaman Allah'a benzetiriz. O zaman kulların ebediyeti olmayacak. Cennet ve cehennem fanidir. E o zaman kullara şimdi diri diyoruz. Allah'a da Allah da kendine diri diyor. O zaman Allah'a diri dememiz lazım bu mantıkla. Ama dürüst davranıyorlar bazı muattilalara göre. Diyorlar zaten Allah'a da diri diyemeyiz. Diri desek diriye benzetiriz. Ölü desek ölüye benzetiriz. Diyor diyoruz ki zaten bir şey ya diridir ya ölüdür. Var mı ortası yani? Diyorlar ki var. Şimdi size bir örnek vereceğiz. O ne ölüdür ne diridir. Verin diyoruz. Diyorlar ki duvar. Duvar ne ölüdür ne diridir. Duvar cidar. Ne ölüdür ne diridir. Biz de diyoruz ki o zaman Allah kime benzettiniz? Duvara. Tamam Onlar ölü veya diri dememeyi tek bir gerekçeyle söylüyorlardı. O da ne? Hiçbir şeye benzetmeme. Bu gerekçeyle. O zaman o gerekçe başka bir şeyde bulunursa sizin ispat ettiğiniz o zaman yine kendinizle çelişkili olursunuz. Eğer sen dersin ki ne ölüye ne diriye duvar örnek o zaman ne yaptın Allah'ı? Duvara neyse evet allah Teala at kavm söz ederken şöyle buyurdu. Bizden daha kuvvetli kim var dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Yani şimdi bu iki ayette kuvvet ispat oldu 15. doğru mu? Hı -hı. Ama la kuvvete illa billah dediğinde kuvveti nefretti. Ama illa billah nefret etmiyor mutlak olarak. Kayıtlıyor. Evet. Onların kuvvetinin olmadığını söylemedi. İnsanın da kuvvet sahibi olduğunu söyledi. Soru. Bu ayetlerin arası nasıl telif edilip cem edilebilir? Yani nasıl uzlaştırabiliriz. Biliriz. Evet. Cevap. İki şekilde bu ayetlerin arası telif edilebilir. Birincisi. Mahlukattaki kuvvet de Allah'tandır. Evet. allah Teala ona o kuvveti vermeseydi kuvvetli olmazdı. Delil. İnsan, İlla billah. İlla billah. billah. Allah'la kayıtılıyor. Evet. İnsandaki kuvvet Allah'ın bir mahlukudur. Allah tarafına yaratılmıştır. Gerçekli bir kuvvet ancak Allah sayesinde vardır. İkincisi la kuvvete. Başta kuvvet yoktur derken kamil kuvvetin ancak Allah ile olacağı kastedilmiştir. Her ne olursa olsun. Aslında iyi, iyi tefekkür ettiğinde iki aynı kapıya çıkıyor. Ama gerek yok yani uzatmaya evet. Her ne olursa olsun bu salih kişi arkadaşını kendisinde güç ve kuvvet görme vehminden teberrü etmeye irşad etmiş Allah'ın dilemesiyle ve Allah'ın kuvvetiyle bu bahçeye sahip olduğunu söylemiştir. Bu ayette Allah'ın Allah ismi ve üç sıfatı uluhiyet, kuvvet ve meşiyet sıfatları ispat edilmektedir. Allah'ın meşiyeti onun kevni iradesidir. Bu iradesi onun sevdiği ve sevmediği şeylerde geçerlidir. Bütün kulları üzerinde geçerlidir. Dilediği şeylerin her halükarda var olması gerekir. Allah'ın dilediği her şey ister sevsin ve razı olsun. isterse razı olmasın mutlaka meydana gelir ve, meyd ve gelmesi gerekir. Ama baştaki kayıtla birlikte istediği her şey derken kevni kaderi olarak istediği her şey gelir. İnsan insan derse ki Allah'ın istediği her şey olur mu? Deriz ki bir tafsir var. Şer'i olarak istediklerinde vuku bulanlar olanlar vardır. Olmayanlar vardır. Ama kevni olarak istediği her şey kevni olarak istediği her şey ne olur? Vuku bulur. Kevni olarak istediği her şey vuku bulur. Ama şer'i mesela Allah bir kuldan namaz kılmasını istiyor. Kulmuyor. Şer'i istediği vuku bulmayabilir. Evet. İkinci ayet. İkinci ayeti de alalım. Bu Bitirelim üçüncü ayet geliyor sonunda ikinci oh. ayeti de alalım bitirelim evet. Wallausha Allahu maktatelu, ve lakin Allah ifgulu mayurid. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat Allah dilediğini yapar. Bakara 253. Lo <Sessizlik> yani imtinanın imtinası için kullanılan bir harftir. Yani imtinanın imtinası olmasaydı olmazdı olmadığı için olmadı. Evet cevabın başına olumsuzluk ması gelirse, lamın zikredilmemesi daha fasih olur. Ancak cevabı olumlu ise genellikle lam zikredilir. Dedi ki Allah-u Teala لَوْ نَشَاءُ الْجَعَلْنَاهُ هُطَامَنْ Yani kastı şu, şimdi ayet nasıl وَلَوْ شَاءَ Allahu maqtatelu, Doğru mu? maqtatelu olmaması daha uygundur diyor. Çünkü bazen ne? Lam gelir. Evet. Dileseydik onları kurutup çerçöp çok çöp kılardık. Yani burada neyi kastırıyor? Lev neşâ'u cealnâhu demedi. Le cealnâhu dedi. Tamam. Le evet. cealnâhu. Evet. Genellikle lam zikredilir diyoruz. Daha fasih olur demiyoruz. Evet. Çünkü evet. lamın kalması da hasfi de Kur'an'a geçmektedir. Yani levden sonra bu lam da gelir gelmeyebilir de. Geldiğine örnek lev, neş lev neşâ'u le cealnâhu. Bak geldi le. Ama gelmediğine örnek ve lev Allahu. Mak tetelu demedi. Le demedi. dedi. Lamsız. Evet. Mesela bir ayette. Lev neşâhu ce'alnâhu ucâceh. Dilesiydik o suyu çorak ve acı yapardık. Lamlı mı lamsız mı? Lamsız. Evet. Vaka gitmiş. Diye lamsız geçmektedir. Olumsuzda. Lamın hasvi daha fasiti dedik. Çünkü lam... Olumsuzda. Olumsuzda. Bak. Ve lev şâallâhu mak tetelu. Olumlu mu olumsuz mu? Olumsuz. olumsuz. Allah dileseydi öldürmezlerdi. Öldürürlerdi demiyor. Öldürme olumsuz mu? Olumsuz. Olumsuzda lamın hasfedilmesi daha fasildir. Çünkü evet. lam tekil ifade eder. Nefi de aykırıdır. Bu sebeple bir şair şöyle demiştir. Ve velev nu'tel khiyara lamma iqtarqna. Nasıl? Lam iftaraqna. Lam iftaraqna. Senin ne yapıyorsun? Lau <gülüyor> nügte tamam ben, tamam işte. Evet. Ve lâ e, evet. Bize verilseydi iyilikler ayrılıp dağılmazdık. Fakat gecelerle birlikte olmaz ki iyilikler. Bu beyitte mananın başına lam gelmesi fasati aykırıdır. En fasiyi şöyledir. وَلَوْ <gülüyor> خِيَارَ Ha Burada lemâ, lemâf taraknâ dedi değil mi? Lem artık ne? Le, le geldi. Olumlu mu, olumsuz mu? Olumlu. Olumsuz. Burada olumsuz. Olumsuz olduğu halde lam geldi diyor. <gülüyor> Halbuki bu fasihe aykırıdır. Mef taraknâ. Daha uygundur diyor. Evet. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَكْتَتَلُوْ Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Zamir müminlere ve kafirlere gider. Çünkü allah Teala aynı ayetin içinde fakat ayrılığa düştüler ve kimileri mümin oldu, kimileri kafir oldu. Bakar 253 buyuruyor. Bu ayette kulun fiilinin Allah'ın dilemesine bağlanmasını inkar eden kaderiyeye reddiye vardır. Zamirin mümin, Zamir müminlere kamik zamir. Yani orada kastedildi. Orada hum yani. Onu kastedildi. Evet. Çünkü Allahu Teala Allah dileseydi birbirlerini öldürmezler de buyuruyor. Yani Allah onların birbirlerini öldürmelerini diledi ve öldürdüler. Sonra şöyle buyurdu. Fakat Allah dilediğini yapar. Buradaki irade kevni iradedir. Evet. Allah dilediğini yapar. Buradaki fiil Allah'ın kendisinin yapması itibariyle doğrudan bir fiildir. Bak Allah birbirlerini öldürmelerini istemiş. Değil mi? Değil mi? Allah azze ve celle birbirlerini kafirini de kütüphetmesini Allah ne yapar? İster. Kevni iradeyle. Ama şer'i olarak ister mi? İster. İstemez. O yüzden insana seçim hakkı vermiş. Evet. Kulun üzerine bunu takdir etmesi it, it e, kulun kulun bunun üzerine bunu takdir etmesi itibarıyla dolaylı bir fiildir. Çünkü malumdur ki insan oruç tuttuğu, namaz kıldığı, zekat verdiği, hac ettiği ve cihat ettiği zaman şüphesiz fail insandır. Fakat bilinmelidir ki onun bu fiili Allah'ın iradesiyledir. Kulun fiilinin dolaylı her haceden edebiliyor mu isteyen? Yani her oluşturmak isteyen demek ki kişiler isteğinde mutlak özgürlüğe veya mutlak güce ne? sahip değil. Kulun fiilinin doğrudan Allah'a nispet edilmesi doğru değildir. Çünkü o fiilin doğrudan faili insandır. Fakat o fiilin takdir edilmesi ve yaratılması yönünden Allah'a nispet edilmesi sahiptir. Yani haşa adam hırsızlık yaptığında Allah çaldı diyebilir misin? Diyemezsin ama... Çalmasını takdir etti. Evet. Diyelim. O yüzden kastı o. Kulun fiili doğrudan Allah'a nispet edilmez. Yani kul çaldığı zaman Allah çaldı denmez. Çünkü o fiilin doğrudan faili kimdir? İnsanın kendisidir. Dolayısıyla fiil kime nispet edilir? Failine nispet edilir. Fakat o fiilin takdir edilmesine gelince takdir edilmesine gelince yaratılması yönünden Allah Azze ve Celle'ye ne yapılar nispet edilir. Yani onun çalmasını Allah yarattı. Evet. Arş'a istiva etmesi, kelamı, dünya semasına inmesi ve gülmesi gibi Allah'ın kendisinin yaptığı şeyler doğrudan bir fiil olarak Allah'a nispet edilir. Çünkü neden? Az söylediğiniz şeyden dolayı fiil kime nispet edilir? Failine. İstiva'dan kim? Allah. İnan kim? Allah. Evet. Gülen kim? Allah. Evet. Bu ayette isimlerden Allah ismi sıfatlardan da meşiyet, fiil. Ve irade sıfatları zikredilmiştir. Bırakalım. Allahu alem ve sallahu ala nebi yine